geleceğin hazırlayan ve sınavlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba Avrupa hükümetlerinin son haftalarda kömür rezervlerinin geçici olarak kullanılacağına dair açıklamalarına rağmen Kömürün ötesinde Avrupa yani Europe Beyond Coal derlemesine göre hali hazırda emekli olan ve 2030'a kadar kapatılması planlanan Avrupa'daki kömürlü termik santrallerinin sayısı bu yıl 171'e yükseldi. Kömür kullanımından vazgeçerken gazı kullanmaya devam eden hükümetler Rusya'nın Avrupa'ya gaz tedariğini kesmesi tehdidi nedeniyle önümüzdeki kış öncesinde ne yazık ki acil durum senaryosuna kömür kullanma seçeneğini eklemişti. Bununla birlikte kısa vadeli kesintilere yanıt verme amaçlı önlemler haricinde hiçbir Avrupa ülkesi mevcut durumdaki 2030 yılına kadar kömürü kullanımdan kaldırma planını değiştirmedi. Kömürün ötesinde Avrupa kampanyası Duygu Kutluay. Avrupa ülkelerinin 2030 yılına kadar kömürden çıkış hedeflerinde bir değişiklik yok. Hatta kömürle birlikte gazı da devreden çıkararak tamamen temiz elektrik üretimine geçmeye yönelik hedeflerde bir artış var. Ancak bu ülkelerin hatalı bir şekilde gazı, Bir geçiş yakıtı olarak görmeleri yenilenebilir kurulumlarının devreye alınmasında ve gerekli altyapı yatırımlarının yapılmasında geciktiriyor. Türkiye aynı hataya düşmemeli. Acilen enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kurulumlarını da önceliklendirmeye gitmeli. Kömür ve gaz gibi fosil yakıtlarda ısrarı önümüzdeki dönemlerde tekrarlaması beklenen bu krizlere karşı enerjide dışa bağımlı olan ve derin bir ekonomik krizden geçmekte olan Türkiye'yi, İklim krizinden en çok etkilenecek bölgelerden birinde yer aldığı için de daha kırılgan hale getirecek diyor. Dolayısıyla bizim acilen yenilenebilir enerjilere yatırım yapmamız gerekiyor. Ancak rest santrallerinin açılması önünde de ciddi engeller var. Özellikle de halkın bunu kabul etmesi konusunda işte böyle bir haberle devam edelim. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. İzmir'in Dikili ilçesinde birinci derecede doğal sit alanı olan bölgelerin statülerinin doğal sit nitelikte doğal koruma alanı ve doğal sit sürdürülebilir koruma ve kontrol kullanım alanı olarak değiştirildiğini açıkladı. Şimdi bu ne demek? Bakanlık tarafından 2014 yılında başlatılan çalışmayla yapılan incelemeler sonucu yayınlanan yeni harita ile birlikte doğal gözellikleriyle bilinen ve Bademli ve Karagöller'de yer alan Bölgeler bu değişiklik nedeniyle etkileniyor. Bakanlığın kararıyla bölgede yapılması önü açılan RESGES yani rüzgar enerji santrali, güneş enerji santrali ve madencilik faaliyetleri de bu çerçevede yapılabilecek. Tabii bölge halkı buna tepkili harekete geçti. Dikili kaymakamlığı aracılığıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na itiraz dilekçesi verdi Bakanlığın kararını değerlendiren Bergama Çevre Platformu sözcüsü Erol Engel diyor ki bir süredir buralarda RES'ler, rüzgar enerji santralleri boy göstermeye başlamıştı. Korkumuz o ki bu kararla birlikte burada RES'ler, taş ocakları ve diğer madencilik faaliyetleri artacak. Bu durumun yaşanmaması adına gerekli itirazlarımızı yaptık. Bölgenin korunması ve gelecek kuşaklara yaşanabilir şekilde teslim edilmesi hepimizin sorumluluğu. Bu sorumluluğa sahip çıkacağız. Bunca yıldır bölgede dar gelirli insanların gelip denizden ücretsiz olarak yararlandığı noktalar var. Büyük oteller yapılarak halkın plajlarının elinden alınmasına da izin vermeyeceğiz diyor. Evet iki konu var tabii burada. Bir plajlara ulaşım halkın denizi kullanabilmesi. Diğeri ise rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinin bölgede yapılabilmesinin yasal mevzuatının oluşması Bütün bunlar tartışmalı konular toplumla birlikte uzlaşı içerisinde konuşarak çözülmesi gerekiyor. Çünkü fosil yakıtlarla da bir gelecek mümkün değil. Dolayısıyla enerji kullanımımızı düşürecek bir takım önlemlerin de bu dönem içerisinde alınması gerekiyor. Nitekim işte bu plajlara yani denize ulaşım konusunda da önemli sorunlar var ülkemizde. Gazete duvardan. Cihan Başakçıoğlu'nun haberine göre İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan ve doğal sit alanı statüsündeki altın kum plajında, Adana merkezli bir maden şirketinin yapmak istediği kaçak Beach Club projesi bölge halkının ve çevrecilerin tabii ki tepkisine neden oldu. Şirket tüm itirazlara rağmen çalışmalarını tamamlamış ve Çeşme Belediyesi'nden de üstelik ruhsat almış. Aynı bölgede benzer bir durum Fedon Koyun'da da ortaya çıkmış. Hazine arazisi olan Fedon Koyun'daki 3 kumsada kaçak yapılar inşa edildi ve Kimliği belirsiz şahsılar tarafından merdiven yapılan üç kumsala gölgelik, şezlong ve yaşam konteynerleri de üstelik yerleştirildi. Ayrıca kumsal halkın girişinin engellenmesi için bir tel örgüyle çevrilip bir de iş makineleriyle kale gibi hendekler kazıldı ve hendeklerin bölge halkı tarafından doldurulmasıyla birlikte bu sefer de tırlarla büyük kayalar getirilip yine vatandaşın alana Erişime engellenmiş vatandaşın hakları için yetkilileri göreve çağırıyoruz. Kabul edilebilecek bir durum değil. Denizler, kıyılar hepimizin. İspanya'dan 2022 Dünya Kupası'nı izlemek için Katar'a kadar yürüyecek olan bir gezgin Türkiye'ye varmış. İsmi Sanchez Cogedor. Üstelik de etrafı temizleyerek hem de dünyadaki çevre kirliliğine dikkat çekmek için 2022 FIFA Dünya Kupası'na yürüyerek geliyor. 6 ayda 3 bin kilometre yol kat etmiş ve Türkiye'ye Pazar Kulesi sınır kapısından giriş yapmış Real Madrid destekçisiymiş Çevreci Gezgin yürüyüşünü çöp toplayarak devam ediyor. Evet Gezgin gibi herkesi doğa için harekete geçmeye ve iklim kriziyle mücadeleye davet ediyoruz. Esen kalın.